Burada kardeşler formülü şu şekilde kuracağız. Ne kadar insanın bir kapasitesi var değil mi? Bu kapasite mesela benim bünyem duygu olarak, düşünce olarak yüz kapasitedir diyelim. Bu yüz kapasiteyi Allah 50-50 dünya ve ahiret dengesiyle yaratmış. Haram, helal açısından 50-50 yaratmış uyuma uyuyamama gaflette olma olmama açısından 50-50 yaratmış benim iradem programım bunu ters yöne doğru çevirecek eğer ahirete iman bende güçlü olursa ahirete iman çok güçlü olursa ne yapacak dünya sevgisinden yontup 60-70-80-90 çıkacak böyle gündemim ahiret olursa dünya ezilecek gündemim dünya olursa ahiret ezilecek bir çarpıcı örnek vereyim Filancı öldü yakın akrabaları akşam onun evinde toplandılar bir yalandan başın sağ olsunlar gençse ağlamalar filan 15 dakika sonra o cenaze evindeki 30 kişi ne konuşuyorlardır buyurun anket sorusu ne konuşuyorlardır ölüm bu adam cehenneme mi gitti, cennete mi gitti, eyvah melekler buna ne sordu şimdi, böyle şeyler mi, yoksa o gün haberlerdeki gündem mi, İnşallah o gün milli bir maç filan yoktur, maçtır çünkü gündem o zaman, biraz önce sonra yeni bir misafir gelince, topla ağlama gene başlayacak, o da oturunca koltuğa, ondan sonra yeniden maça devam, ya da mesela, borsalarda hareketlenme olduğu gün döviz çok fena fırladı asas ölüm bu zaten asas fatiha bunun için okunacak o zaman neden biliyor musunuz yığınlar olarak ahireti yüzde onlara doğru indirdik ölen ahiretle karşılaşıyor dirilerin alakası yok ahiretle ölüm bile bizi korkutmuyor artık ölüm bile korkutmuyor en basit örneği bunun Burası cenaze evi. burada mahzuniyet var. Telefonumu kapatıp gireyim zıt bir çalmasın demiyor insanlar. Çünkü yüzde yetmişlerde dünya, ağırlık dünyada telefonu kapatır da o arada borsalar çalkalanırsa bunun telefonu kapandı diye mesela yani olur ya. Namazda bile telefonu kapatamıyor, sessize alıyor. En iyi en iyisi sessize alıyor. Neden? Kim aradı? Bir bilelim sonra ne olur ne olmaz.